Ekonomi, Ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Perin Dengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, geçen hafta programımızda bir kısım e, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle ilgili uyum ve mücadele çalışmaları hakkında konuşmuştuk. Hatta İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan da bir konuğumuz vardı. Bu konuyla ilgili e, yaptığı bir e, kitaptan e, bahsetmiştik yayında. E, 22 Ocak e, tarihinde Avrupa Komisyonu. Ee, geçtiğimiz günlerde e, iklim değişikliği ile ilgili yeni bir takım hedefler e, üzerinde e, çalıştığı yeni bir taslak e, var. E, onun bazı ayrıntılarını paylaştı e, komisyon. E, tabii Avrupa Birliği'nin e, genel itibariyle iklim değişikliği ile ilgili e, çalışmaları iki koldan e, yürüyor. E, bir kısmı e, iklim değişikliğine e, mücadele çalışmaları. E, i̇kinci kısmı da e, adaptasyon e, şeklinde e, ifade edebiliriz e, kabaca. Değil mi? Ee, öyle bir de tabii şey e, işin bir iklim değişikliği e, kısmı emisyon azaltımı bölümü evet. var. Bir de evet. enerji. Enerji Yeniden bölümü enerji. var. Evet evet doğru. E, şimdi aslında e, dünya çapında baktığımızda özellikle e, kurumsal anlamda e, en ciddi hedefleri e, kendisine e, koyan kurumların başında Avrupa Birliği geliyor. Gerçi gerçekleşmelere baktığımız zaman hedeflerle gerçekleşmeler arasında çok ciddi bir uyumsuzluk göze çarpıyor ama yine de tabii Avrupa Birliği'nin özellikle tabii artık 28 tane ülkenin üye olduğu bir koca bir kurumun ee, koca bir yapının e, diyelim e, bu tür e, ciddi hedefler e, koyuyor olması ve e, on yıllık e, projeksiyonlar çerçevesinde bu hedefleri sürekli e, güncelliyor olması daha radikal hedefler koyuyor olması... Belki dünyanın geri kalan kısmını da cesaretlendirebilir noktasından biraz daha olumlu bakabiliriz. Yani çıtayı yukarı koyuyor, yükseltiyor. E biraz çıtayı evet yukarı. 2020 hedefleri vardı Arpa Birliği'nin. Onlar altı yıl sonra artık geçerliliğini yitirecek demeyelim ama zaten o tarih. ...yaklaşırken yeni 2030 hedefleri koydu Arpa Komisyonu bu yeni taslakla birlikte. Orada ne dedi karbon emisyonlarının yüzde 40 oranında azaltılması 1990'a göre. Bütün birlik içerisindeki ülkelerde de yenilenebilir enerji kullanımının yüzde 27... E, ye çıkarılması şeklinde kabaca özetleyebileceğimiz temel bir hedef. Evet, e, şöyle oldu tabii hani AB'nin zaten 2020 hedefleri e, bazı açılardan işte emisyon azaltım açısından e, tutulacak gibi gözüküyor. Gerçi bunun içinde e, işte emisyon ticareti sisteminin ne kadar etkili olduğu vesaire gibi e, evet. tartışmalar var ve işte bazı hilelere e, hmm. gidildiği de bu emisyon ticareti sistemi üzerinden söyleniyor. E, ama yine de Dünyayla karşılaştırıldığında e, kapsam bakımından işte en büyük emisyon azaltımı ABD'ydi. Dolayısıyla bir liderlik rolü biçiliyordu ABD'ye. Beklenen Avrupa Birliği'nden e, bu rolü daha ileriye gerçek bir iklim lideri e, hı hı. konumuna e, geçip... E, ...daha da kapsamlı hedefler benimseyip e, Çin, ABD ve e, hatta gelişmekte olan diğer ülkelere e, öncülük etmesiydi. Evet. Ee, i̇şte bu şekilde 2015 yılı itibariyle iklim değişikliği alanında emisyon azaltımında en azından ee, bir devrim niteliğinde belki atılım yapılabilir umudu Hı -hı. taşıyordu e, bazı gözlemciler, süreci izleyenler veya Hı -hı. E, iyimserler diyelim. Evet. Ama orada şöyle bir şey var mı acaba onu tartışmak gerekir mi? Hı -hı. E, dünyada... Salınan e, sergaz emisyonun yaklaşık yüzde on Avrupa Birliği salıyor, üretiyor yaklaşık diyelim. E, bunu kendi enerji politikalarıyla, ekim politikaları düşürdüğü kadar bir de e, üretimi kendi sınırları dışına kaydırdığı için işte gelişen ülkeleri, Asya, hı hı. Türkiye, Romanya, Romanya demeyelim de artık <gülüyor> <gülüyor> <Romanya, gülüyor> evet. Çin'e, ne bileyim Tayland'a, Tayvana gibi evet. ülkeleri kaydırdığı için de şey emisyonu düşüyor gözüküyor olabilir mi? Ee, o işte bu hile de, de, derken biraz bu bunlardan evet. bahsediliyor. Aslında tabii burada bir bu karbon e, meselesini biraz daha detaylandırmak lazım. Tabii yani biz şimdi tabloyu kabaca çizdik ama... E, ...senin o e, dikkatini çektiğin nokta önemli. Yani bu... E, bu çok önemli. Evet, biraz yani, bence onun üstünde durmalıyız. Bu ABD için de önemli. Evet. Yani, Aynı yani şekilde. Yani şey, e, Çin'in mesela işte emisyon artışları son yıllarda çok eleştirilirken... ...şunu unutmamak lazım, tüm dünyanın e, hani... Üretimi, mal üretiminin üretimi. çok büyük bölümünü Çin çekiyor. Ve yani evet. e, Çin'de biraz da haklı olarak bunu uluslararası şeylerde getiriyor. Yani hani biz üretiyoruz diyor. Bize kaydırdınız her şeyi. Çeşitli sebeplerden dolayı ve şu anda e, açıkçası bizim yaptığımız emisyon biraz da sizin emisyonunuz. E, haklı olarak. Evet. Yani karşı çıkması zor bir argüman tabii. Yani <gülüyor> e, Çin'in benimsediği politikalar tabii bunda etkili oldu ama, ama. diğer yada şimdi üretimi kaydırıyorlar. Bir de ee, tamam tarihsel olarak gelişmiş ülkelerin büyük sorumluluğu var emisyonlarının evet. raddeye gelmesinde ama Hindistan Çin gibi iki dev de geliyor. Hem üretim oraya kaydırıyor, hem de diyor ki siz de bunu ortak sorumluluklarınızı almalı ve emisyonlarınızı düşürmelisiniz. Şu da var tabii üretimi kaydırıyorlar ama o üretimin oraya kaymasının e, sebebi de o ülkelerin benimsemiş olduğu düşük standartlar baştan. Doğru. Evet. Çeşitli... Yani bu bir aslında sarmal. Evet. Tırması yani evet, çok, fasit bir daire. Fasit oluyor. bir daire biraz. Hakikaten öyle. Yani bir gelişmekte olan ülkelerin benimsemek zorunda kaldığı politikalar. Çünkü gelişme hala büyümeyle diyor evet. büyük ölçüde. Evet. Çünkü hani bu tek başınıza ben öyle yapmayacağım diyemiyorsunuz ekonomide, uluslararası ekonomide. Bugün Türkiye'nin de gördüğü e, gibi birçok açıdan. E, dolayısıyla birbirini böyle sürekli tetikleyen politikalar sarmalı içine giriliyor. Kötü politikalar sarmalı içine giriliyor. Neyse biz konumuzdan fazla e, da satmış olmuyoruz ama <gülüyor> şey noktasında e, Romanya dedim mesela. Orada da aslında haklıydın AB ülkesi olmasına rağmen. Çünkü AB'nin kendi içine bir efor paylaşımı var. Sonradan e, üye Bilmiyorum olan ona. ülkeler Katılım. onun içinde... E, yani işte daha düşük paylarla en azından yer alıyorlar. Dolayısıyla çok da haksız sayılması. Yani Ama Kyoto şeyinde de öyleydi. Kyoto hedeflerinde de e, belli ülkelere emisyon arttırma şeyi tanınmıştı, hakkı tanınmıştı. Evet. Bazılar azaltırken tabii, bazıları azaltırken bazıları... Bir Hı -hı. ikincisi yine AB'nin bu 2020 hedeflerini tutturmasına olanak sağlayan ikinci şeylerden bir tanesi de bu Kyoto altındaki esneklik mekanizmaları. Bu esneklik mekanizmaları işte nedir? E, çok basitleştirerek örnek verelim. E, siz kendi emisyonunuzu... E, Azaltmıyorsunuz ama e, üçüncü ülkelerde emisyon azaltma konusunda e, yapılan projeleri destekliyorsunuz diyelim. Ve hepsini ortak bir şemsiye altına Hı -hı. koyarak biraz basitleştirerek veriyorum. Evet. O projelere verdiğiniz destek karşılığında e, daha fazla karbon salma hakkı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin toplamınızdan öyle bir düşüş oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani bunları da AB e, kullanıyordu. Dolayısıyla AB'nin gerçekleştirilmiş olduğu ıı, emisyon düşüşünde zaten bazı sıkıntılar olduğu dile getiriliyordu. Kimin bunları mesela yani. üçüncü dünya ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde de yapılıyor bu projeler genelde evet. yoksa evet. AB içinde mi? Ee, üçüncü üçüncü dünyada, dünya ülkeler gelişmekte ülke yani. olan ülkeler. Evet. Sarı bir şey de bu aslında. Ya Tabii aynı, evet. aynı. Evet. Çünkü orada bu projelerin yıkıcı şeyler olabileceği konusunda da e, eleştiriler vardı. E, epey örneğin Hı. hani bir e, büyük e, anti-insan projeler deniliyor buna. E, Filipinler'deki arkadaşlar evet. öyle diyor mesela. <gülüyor> büyük baraj projeleri örneğin. Hani e, işte hidroelektrik Hı. olduğundan dolayı... E, yani offset edebilmek için şey mi? Sa <gülüyor> evet Hı -hı. sayılabiliyor ama bunlar bu gibi projelerin bir kısmı sayıldı. Yani yıllarca e, bu e, Kyoto'nun esneklik Hı. mekanizmaları altına girdi. Örnek evet. olarak. Veya sadece bir şey binlerce ağaç dikme. Yani Hiçbir şey yapmadan. Yani son derece tartışılan bir şey. Yani ağaçların elbette e, karbon düşürme değeri var. Ama e, işte ciddi paralar dönüyor burada. Zaten ağaçlık olan arazileri e, başka tür ağaçlara değiştirme vesaire gibi... ...bin bir tür e, hile hurda dönüyor yani, bu işlerde. Komple tersi olacak var. son günlerdeki. <gülüyor> çok, e, revaçta şey gibi ama... E, ...gelişmekte olan bir Çünkü ülkenin şikayeti de ki bu raporlara da yansıyor... Bu projelerde Batılı veya gelişmiş ülkelerin uzmanlarını kullanmasının zorunlu tutuyorlar şey. Bir yandan yani bir kepçe şeyle alıp yine evet. kendine vermek gibi yani evet. orada bir gelişmeye bir teknoloji transferi evet. transfer şeyine teknoloji hmm. transferine veya bilgi transferine izin vermeyip... yine kapalı bir şekilde e, şey döngü devam ediyor. Aynen. Evet. Ee, neyse hmm. tüm bu tartışmalara rağmen tüm bunları hani bir e, ...geniş bir parantez kenara koyduk. AB'nin... E, ...2020 hedefleri... ...diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha kapsamlı olduğu için... ...AB bir iklim lideri... ...olarak gözüküyordu. Evet. Bunu geçtik şimdi 2030 hedefleri... hedefleri var. ...AB yani büyük ölçüde... E, ...kabul edilecek hedefler. E, artırım yani işte neydi... ...2020'ye kadar önceki hedeflerde... ...yüzde 20, %20 azaltım. İşte Yenilenebilir enerjinin payının... ...yüzde 20 olması. Evet... E, Enerji verimliliğinin e, artması yüzde 20, 20-25 hedefleri. Hı hı. Şimdi 2030 hedeflerinde ise emisyon azaltımı e, hedefi e, yine 1990 rakamlarına göre yüzde 40 olarak güncellendi. E, Yenilenebilir enerji de ise e, Eş zaman tutulmadı bu sefer. Ee, AB çapında bir hedef belirlendi ve yüzde yirmi yedi denildi. Hı hı. Ama yenilenebilir enerjide bir de şöyle bir şey yapıldı. Bir önceki sistemde efor paylaşımı veya çaba paylaşımı, Türkçe'ye tam çevirelim. Hı. Sorumluluk paylaşımı. Sorumluluk paylaşımı, evet. uygun bir şey. Ee, sistemi altında her ülkenin benimsediği ulusal Koton. bir e, hedef vardı. Hedef. Turması hedef. gereken hedef vardı. Hem emisyonda hem enerji verimliliğinde. Pardon, e, Yenilenebilir enerji Yenilenebilir e, bu sefer şeyde bu kaldırıldı. Yenilenebilir enerjide bu kaldırıldı. Şemsiye bir. Şemsiye bir, bir hedef. hedef. AB çapında yüzde yirmi hedefi e, yapıldı. E, ama onun nasıl tutturulacağı E Şimdi zaten Almanya'nın yaptığı yenilenebilir enerjilerle o çıtayı belki bir anda e, o hedefe varabilirsiniz. Yani kuzey ülkelerinin özellikle kuzeydeki e, Avrupa Birliği üyelerinin e, bugüne kadar yaptığı yatırımları e, düşünürsek... O hedefe herhalde çok yaklaşılmış bir rakam gibi olacak. Biraz aslında evet yani senin dediğin gibi bu bazı ülkelerin karşı çıkışlarından dolayı. Hı hı. Örneğin hani Almanya yenilebilirre uzun yıllardır destek veriyor hatta o desteklerin önemli bir kısmı sorun da yarattı. İşte enerji fiyatlarının artışı na yol açtı bazı açılardan çünkü sistemde doğru düzgün uygulanamadı ve kurancaya aktarıldı. Biraz, evet. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Ee, Polonya gibi ülkeler mesela AB içinde de işte elektriğin yüzde kömürden Kömürlü. sağlıyor. Hani o ülkelere e, efor paylaşımı içinde yer vermek zor olduğu için e, en azından öyle bir hedefi bağlayıcı bir hedefi kabul ettirmek zor olduğu için böyle bir ara formül hmm. bulunmuş oldu. Evet. Ee, ki son bir şey bir cümle söyleyip araya gidelim dilerseniz. Ee, hı hı. Bu sorumluluk paylaşımı. Ee, Avrupa Birliği Çevre Politikalarının temel prensiplerinden biri işte kirleter öder prensibi sorum evet. paylaşımı prensibi e, gibi temel prensiplerden biri artık da 28 ülke olunca bunu yönetmek şey yapmak gitgide e, zorlaşıyor, zorlaşıyor aslında epey zor onunla ilgili de çalışmalar evet. aradan sonra biraz daha evet, evet. belki değiniz. bu karbon emisyon ticaretine de belki aradan sonra değinebiliriz değinebiliriz tamam bir ara verelim daha sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz But they won't admit I must be some kind of creature If they heaven' been I'm a party house I'm afraid to come outside Although I'm filled with love I'm afraid they'll hurt my pride So I play the part I feel they want me And I pull the shade So I won't see them seeing me Having a hard time in this crazy town Having a hard time, there's no love to be found Having a hard time in this crazy town Having a hard time, there's no love In the race a brother But to my surprise I find a man corrupt Although he'd be my brother he wants to hold me up Having hard time in this crazy town Having hard time There's no love to be found Having hard time In this crazy Knocking on motel doors, knocking on my brother's door. 94.9 açık radyoda ekonomik çevre programında eee Mahir İlgaz ve ben Barış Paykan e, AB iklim politikalarını, AB iklim hedeflerini e, konuşmaya devam ediyoruz. Eee ilk yarıda 2030'da ne demiştik? %27 yenilebilir enerji hedefi. %40, %40, emisyon, %40 azaltımı. emisyon azaltımı. Şeye de bakalım aslında. Emisyon azaltımından girelim. %40 tamam. emisyon azaltımı hani e, ilk bakışta kulağa yüksek bir rakam gibi geliyor. E, ama şeyi unutmamak lazım. Birincisi e, 2050'ye kadar e, IPCC'nin raporlarına göre... Çok daha fazla emisyon azaltımı olması bu lazım. Bu yüzde 40 hedefiyle ilgili Greenpeace'in e, AB politikaları bölüm başkanı zaten bunun en az yüzde 55 olması gerektiğini söylemiş. Söylemiş, söylemiş, çok evet. doğru söylemiş. Söyle, ee... Evet, yüzde 55 olmalı, yüzde 40 hedefi çok az ya, yani çok düşük olduğunu söylemiş. Ya ben bu aralar biraz da işte hani e, kendi yapmaya çalıştığım e, akademik araştırma Hı -hı. bazında biraz bu konulara okudum, bu AB hedefinde oturdum. Birkaç gün üst üste okudum. Evet. Ee, geçen programda da aslında aklımdaydı. Hani yüzde 40 deyince insan böyle basit bir hesap yaptığı zaman yüzde seksene ulaşmak için 2050 yılında yüzde 80 azaltım. Hı -hı. Ee, Hedefine ulaş. İki derece artım sadece hedefini tutturmak için IPCC'nin söylediği rakamlar. Evet. İşte basit bir kafada bir hesap yapıldığı zaman bir oran hesabı yüzde 55ler falan çıkıyor ki yüzde 55 de aslında az bir e, rakam Onu da söyleyeyim yani yüzde evet. 55 de <gülüyor> çok garanti bir rakam zaten değil. en az yüzde 55 demiş en az e, doğru söyleyeyim e, yapılan birkaç tane araştırma var bununla ilgili yüzde 50 minimum hı hı. konulan. ama kesin değil yani yüzde 50 hedefin tutturduğunuz zaman iklim değişikliğini e, Yeterli katkıyı en azından iklim değişikliğinin iki derecenin altında tutulması için yeterli katkıyı sunamayabilirsiniz. Böyle bir evet. ihtimal var. Ee, bazı başka çalışmalar bu GDP yani e, gayri yurt içi hasıla ağırlığını da ülkeler arasında dengeleyerek yapılan e, evet. başka çalışmalara göre yüzde yüz hatta yüzde yüz yirmi yani negatife hmm. düşüyor artık. E, yani kendisi emisyonunu tamamen... ...sıfırlayıp, karbon nötr olup... ...bir de üçüncü ülkelerdeki emisyon azaltım planlarına... Hı, destek, ...destek vermesi. Hı -hı. Evet. E, gerekiyor. Dolayısıyla... ...böyle bakıldığı zaman yüzde kırk hedefi... ...kesinlikle e, yeterli bir hedef... E, değil. ...değil. Programın ilk yarısında Barış Hoca'nın söylediği bir şey vardı. AB'nin 28 e, ...üyeli AB'yi... E, ...ortak bir hedef, efor paylaşımı konusunda... ...ortak bir hedef tutturmanın... ...zorluğu... E, Öyle çalışmalar da var yani artık AB e, iklim liderliği konusunda kendisi politika belirleyici değil var olana tepki verecek bir e, seviyede düzeye geri dönüyor. Tabii de aslında şu da var e, şimdi herhalde bu e, Mart ayında Avrupa Konseyi toplantısında liderler tarafından e, tartışılacak bu konu ve sanıyorum o taslak metin herhalde üzerindeki değişikliklerle birlikte parlamentoya mı gelecek orada oylanacak herhalde değil mi? Evet üçlü bir şey de evet, kabul edilmiş. AB'nin karar verme süreci e, içerisinde prosesi yani mekanizma evet. böyle işleyecek. Yani 28 ülkenin 28'inin parlamenterlerinin değil mi orada şey değil parlamentoda ülke parlamenteri olarak değil e, Değil ama değil yine de e, yani bu kadar e, farklı e, ekonomik yapılara sahip aslında şimdi yeni gelen e, üyelerle birlikte çünkü o çekirdek. ...ekonomilerin yapısından... ...daha farklı özellikler gösteren ekonomiler var... ...yani işte Avrupa Birliği üyesi... ...bir takım ülkeler... ...şimdi kırılgan beşlinin içinde falan yer alıyor... ...dolayısıyla... ...şunu hatırlar mısınız birkaç sene önce... Işte ...buradaki iki... bu kabul mekanizması... ...yani bu hedefler güzel ama bir de... ...bunun kabul edilmesi ve ondan sonra herkes tarafından... ...uygulanabilirliği de çok önemli bunun... İşte siyasetten şey konuşuyorduk birkaç sen önce... ...iki vitesli Avrupa, üç vitesli Avrupa... Evet. İşte ...başı çekenler şey falan... ...belki iklim politikalarında da öyle bir şey Belki olacak yani. öyle olacak... Evet. İlgilerler izleyenler ya da iki vitesler. Evet, de. Avro krizinde özellikle öyle. Şimdilik evet, oldu konuştuk. aslında. Ee, öyle oldu yani. Özellikle bu enerji, bir enerji hedefinde efor paylaşımına gidilmemesi, sorumluluk paylaşımına gidilmemesi ve e, işareti, AB evet. çerçevesi benimsenmesi aslında bir anlamda bunun işareti. Çünkü ne olacak? Ee, artık komisyonun nasıl e, bir sistem benimseyeceğini bilmiyoruz. Hani ülkeleri... Ener yeni bir enerji atılımı yapmaya... E Peki emisyon şeyinde ülke hedefi yok. Orada ülke hedefi var mı? Ee, emisyon o da işte tam belli değil şu aşamada. Ee, ama orada e bir efor paylaşımı olması muhtemel. Çünkü Kyoto hedeflerinde vardı. Var evet. Ee, dolayısıyla öyle bir durum var AB içinde. Ee, yani %40 hedefi göze ilk bakışta... Fazla bile gelse aslında hiç de fazla bir hedef değil. Özellikle de AB'nin 2020 e, iklim hedefleri konusunda yapmış olduğu çeşitli başvurmuş olduğu kestirmeler, kısa yollar vesaire e, göz önüne alındığında e, i̇yi, sinyaller pek iyi sinyaller vermiyor. Peki sinyaller vermiyor. Evet. Dolayısıyla şey söyleyebiliriz yani AB'nin iklim değişikliği konusunda e, liderlik. E, rolü hala biraz Peki, böyle zihinlerde bir istek dilek e, olarak şu Bu 2015'e hazırlık noktasında iklim Değişikliği Konferansı'nın Birleşmiş Milletler tarafından işte hmm. bu Paris'te yapılacak 2015'te değil mi? Hmm. E, acaba ona bir ön hazırlık aşamasında da acaba bu Avrupa Birliği'nin şu anda üzerine çalıştığı bu taslak belirleyici olabilir mi? Olur. Şöyle olur. Bir kere... Avrupa Birliği'nin işte zaten 2015 önce 2014 var Peru'da. Evet. Peru'da olacak. Ee, bütün bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi taraflar konferansları sırasında hedefinin güncellenmesi mümkün olmuyor. Bunu daha önceki Hı -hı. taraflar konferanslarında gördük. Yani AB işte 28 üyeli bir birlik o 28 üyeye ortak bir karar ortak pozisyon belirledikten sonra uluslararası bir hmm. anlaşmaya gelirken o ortak pozisyona sapması mümkün olmuyor. Olmaz doğru. Bir önceki hedefte şöyle bir esneklik payı bırakılmıştı AB'ye işte gelişmekte olan ülkelerin daha e, kapsamlı hedefler belirlemesi durumunda AB kendi sera gazı emisyonu e, azaltım hedefini %20'den %30'a. Kopenhag'da bu şeydi evet. masadaydı yani masadaydı global bu. hedef yani bağlayıcı bir hedef çıkarsa ben 20'den %30'a çekeceğim. Ama paketin içinde vardı zaten. Senaryoda vardı yani. Yani o üye ülkeler zaten ona anlaşmıştı. Hı. Öyle bir şey olursa tamam e, kararı alınmıştı. Dolayısıyla o bir e, pazarlık payı olarak zaten e, cepte gelmişti AB. Ama A, B, o 15 P'te. gün içinde müzakerelerde şey değişmesi çok mümkün. Evet yani o yüzden bağlayıcılığı olacak. Yani yani dolayısıyla A, B, bir yön verir yani bu seneki tartışmalara verir. ciddi anlamda bir yön verir diye sonra... umut ediyoruz en azından değil mi? <gülüyor> Şöyle e, bir yön verir, daha kapsamlı hedef e, alınmasını engelleyici bir yönde e, verir. Ama daha kapsamlı yani şeyden de öte bir hedef alan başka bir ülke veya uluslararası Aa, bir hı. şey, uluslararası bir topluluk yok. En azından ama şimdi şöyle yani oraya gelirken Türkiye gibi hiç hedefi olmayan ülkeler de var. Yani en azından belki onlara bir itici güç, zorlayıcı bir mekanizma gibi e, görev görebilir. Ben şey düşünüyorum yani AB zaten e, etkisine ulaşmış yani şeylerin sınırlarına ulaşmış durumda. Yani etkileyebileceği başka hmm. çok ülke olmuyor ama şeyle pazarlık yapıyor işte. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin bir tarafta, Amerika bir tarafta. Bunlarla esas yani birik ülkeleri Avrupa evet. Birliği. Evet. E, Çin, Hindistan bunun içinde. Yani Güney Afrika sonra evet. Aslında şu anda o ki e, herhangi bir bloğun e, çok böyle radikal bir değişiklik olmadığı sürece zaten hani e, o... Birleşmiş Milletler sürecini çok köklü bir şekilde değiştirmesi, etkilemesi fazla mümkün değil. Yani dışsal bir işte büyük felaketler evet. veya şeyler evet. sonucu e, belki... <gülüyor> Aynen ona verilen gelince. tepkilerle. Ki onlar da oluyor aslında hani işte en sonunda. Evet. Hayyan olduğu Filipinler'de binlerce insan öldü. Hala ülke etkisinden çıkamadı. Maalesef de, gelişmiş aslında. bir ülkede böyle bir felaket. E, gelişmiş nasıl... ülkelerde ABD Geçirdiği en büyük kuraklığı geçirdi. Avustralya keza. Ee, Avustralya keza. Buna rağmen daha son derece iklim de politikaları konusunda e, muhafazakar bir hükümet orada Avustralya'da e, şeyde. İktidarda. İktidarda. E, ya başka bazı şeyler var umut veren onlara yoğunlaşmak lazım. İşte Dünya Bankası Başkanı'nın geçenlerde Davos'ta çıkıp da e, şeyi önüne almak lazım evet. artık. Fosil yakıtlardan yatırımı geri çekmeyi düşünmesi lazım hükümetlerin açıklaması yapması gibi. Evet. Başka faktörler var. Başka araçlar herhalde olacak. Ama maalesef bir fosil yakıt bağımlılığı hükümetlerin var ve bunu kırmak çok da kolay olmayabiliyor. Bir de şey çabaları çoğaldı son yani geçtiğimiz 4 yılda. Yani devletlerden değil de yerel ölçekteki Aynen. yönetimlerden, hı hı. bölgesel yönetimlerden. Veya bunların arasındaki birbirine işbirlikinden iş belediyeden işbirliğinden işte evet. yerel toplulukların iş birliğinden bireylerin <gülüyor> grupların işbirliğinden yani enerjinin yerelde üretilmesinden yenilenebilir e, kesenlik kullanılarak yani yerellik de bu şey iklim politikasının aslında çok önemli. Biz hep müzakip, iklim global seviyede konuşuyoruz. Oradan bağlayıcı bir karar bekliyoruz ama aslında tabanda da çok şey oluyor. Belki onlar da bir gün masaya yatırmak. Evet. E, Anlamlı olabilir. Evet. Evet. Bu haftalık öyle. süremiz doldu. O konuyu da artık başka bir programda ele almak üzere. Herkese iyi haftalar. Ekonomi, ekoloji.